Öncü Şahsiyetler Seslendiren Timur Çayır Ebu Hasan İbni Yunus Kara ve denizin karanlıklarında kendileriyle yol bulasınız diye sizin için yıldızları yaratan odur diyor Kur'an-ı Kerim, değerli dinleyenler. Belki de bu nedenle Müslüman alimler göklerin ve yıldızların sırrına talip oldular. En önemli keşifleri, en hassas ölçümleri hep onlar yaptılar. 950 yıllarında Kahire yakınlarında Fustat kasabasında doğan ve tam adı Ebul Hasan Ali bin Abdurrahman bin Ahmet bin Yunus Es-Sadefi olan İbni Yunus ismiyle bildiğimiz büyük gökbilimci ve matematikçi de onlardan biriydi. Fustat'ın asil ailelerinden gelen İbni Yunus'un babası hadis alimi ve tarihçiydi. Dedesi ise İmam Şafii'nin arkadaşı olduğuna dair rivayetler bulunmaktadır. İlk eğitimini ailesinden aldığı, gençlik yıllarındaysa matematik ve gökbilim konusuna merak sardığı bilinmektedir. Döneminde yaşadığı Fatımi hükümdarları Elaziz Billah ve Hakim bi Emrillah'ın astronomiye olan ilgileri sayesinde İbn Yunus ilmi çalışmalarında onların desteğini almıştır. Hakim bi Emrillah'ın Kahire'de kurduğu Darül Hikme'de hem ders vermiş hem de bilimsel çalışmalar yapmıştır. Yaptığı gözlemler sonucu ay ve güneş tutulmalarını en ince hesaplarla saptamış, bu vesileyle büyük bir üne kavuşmuştur. Çünkü onun yaptığı ölçüde hassas hesaplamalar o zamana kadar yapılmamıştır. İslam dünyasında hazırlanmış en kapsamlı astronomi cetvellerinden biri olan Ezzicül Hakemi isimli eseri hem İslam astronomisinin standart konularını içermekte hem de örneklerinden farklı olarak seleflerinin yaptığı gözlemlerin listesini de vermektedir. Dört ciltlik bu eserde İbni Yunus, kendinden önce gelen bilginlerin ay ve güneş tutulmaları ile ilgili yaptıkları hesaplamaları yıldızların hareketi ile ilgili bilgileri ele alıp kendi yaptığı gözlemlerin sonuçlarını karşılaştırıyor böylece ayın hareketinin giderek değiştiğini ortaya koyuyordu. Burada İbni yunusun amacı muhtemelen kendinden önce gelen bilginlerin ortaya koyduğu bilgileri tasih ederek mükemmel bir hale getirmekti vardığı sonuçlar ve yaptığı hesaplamaların günümüz modern ölçümlerine çok yakın olmasından dolayı İbn Yunus bilim tarihçileri tarafından Battani ve Ebul Vefa Bulcani ile birlikte en büyük astronomi alimi olarak değerlendirilmektedir. Ömrünün büyük bir kısmını yıldızlar ve özellikle gezegenleri incelemekle geçiren İbn Yunus 18 yıldızın gök küresindeki koordinat değerlerini bulmuştu. Fransız bilim tarihçisi Louis Amelis Dionu söylediğine göre, yıldızların gözlenmesinde kullanılan ve görünüp kaybolma periyotlarının tespitine yarayan rakkas yani sarkaç aletini keşfetmişti. Batı dünyası bunun İtalyan bilim adamı Galileo tarafından icat edildiğini iddia etse de, yapılan araştırmalar mucidin İbn Yunus olduğunu kesin olarak göstermektedir i̇bn Yunus, Sarkacı Galile'den tam 7 asır önce keşfederek çalışmalarında kullanmıştı. Saatlerde Sarkacı kullanan da yine i̇bn Yunus'tu. Ez-Zicül Hakemi eserinin bir bölümü matematiksel coğrafyayla ilgiliydi. Ve trigonometriyle ilgili çalışmalar da yapmıştı. i̇bn Yunus, 0 ve 1 derecenin sinüsünü son derece dikkatle hesaplayarak tanjant ve kotanjant cetvellerini de ayrıntılı şekilde hazırlamış, Böylece pratik bir hesaplama metodu da geliştirmişti. Bu metotla bütün hesaplar hızlı bir şekilde yapılabiliyordu. Böylece logaritmanın keşfine giden ilk adımları atmıştı. İbn Yunus, logaritmanın temel prensibi çarpmayı, bölmeye çevirme yöntemini bulmuş ve ilk defa uygulamıştı. Logaritmanın keşfinin 1600'lü yıllarda İskoçyalı bilgin John Napier tarafından yapıldığı iddia edilse de, bu keşif esas olarak İbn Yunus'a aittir. Ne Pierre sadece Yunus'un formüllerini geliştirmiştir. 60 senelik ömrüne birbirinden kıymetli 10 eser sığdıran İbn Yunus 19 yılında Fustat'ta vefat etmiştir. Öncü şahsiyetler Seslendiren Timur Çayır